الحمد لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bugün 18 Şubat 2012 Cumartesi. Selefin Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleleri derslerimizin 13. dersi. Evet, e, mürciyenin getirmiş oldukları ikinci şüphedeyiz kardeşler. Birinci şüpheyi ele almıştık. Şimdi ikinci şüpheleri şöyle, diyorlar ki... Ameli imandan çıkaran mürciyeler. Söylediklerine geçmeden önce şunu söylüyoruz. Ameli imandan çıkaran mürciyeler bu şüpheyle bu ikinci şüpheyle ihticac etmişlerdir, delil getirmişlerdir. Mesela hatta biz Eşari imamlarından olan el-İci'ye baktığımızda Mevakıf eserinde yine Taftazani Makasid'inde el-Beycuri Şerhul Cevhere'de bunlar şununu zikrediyorlar. Diyorlar ki bu ikinci şüphe onların en güçlü şüpheleri arasında yer alır kardeşler. Bu ikinci şüphe onların en güçlü şüpheleri arasında yer almakta. Aynı zamanda Hammad İbni Ebi Süleyman'ın görüşünü destekleyen e, İbni Ebil İz de tahaviye yaptığı şerhte bunu belirtmektedir. Mesela siz bunu görmüşsünüzdür bu eseri. Türkçesi basıldı Tahavih Şerhi İbn Ebil İz. O da bu görüşte mürciyetül fukahalara biraz yatkın olduğu için o da eserinde bunu söylemektedir, belirtmektedir. Bunların şüpheleri diyorlar ki, şu şekilde şüpheleri diyorlar ki Allah kitabında iman ile salih amelin arasına ayırmıştır. Ve Kur'an'da birçok yerde ameli imanı atfetmiştir. Kur'an'da birçok yerde Allah subhanehu ve teala ameli imanı atfetmiştir. Bu da her ikisinin ayrı ayrı şeyler olduğunu gösterir diyorlar. Örneğin Türkçe mantıkla yaklaşarak örnek vereyim. Meseleyi daha iyi tasavvur etmeniz adına. Şimdi ben Türkçe'de şöyle bir ibare kullandığımda. Mesela, işte susam mesela. Susam ve bisküvi ibaresini kullandığımda şunu anlarız biz kardeşler. Susam ayrı, bisküvi ayrı bir şey. Ve arasını ayırt eden V harfi var. Dikkat edin. Susam ve bisküvi, V kelimesi var arada. Şimdi bu V'nin araya girmesi Susamlı bisküvinin ayrı şeyler olduğunu gösterir. Şimdi ben iki, ikinci bir ibare daha kullanacağım ki ilk ibareyi daha iyi anlayın diye. Şimdi susam ve bisküvi dedik bir ibare. Bir de susamlı bisküvi var. Şimdi biz Türkçe mantıkla yaklaştığımızda bu ikisinin arasını ayırt edebiliyoruz. İkinci cümlede ki o susamlı bisküviydi. İkisinin birbirine dahil olduğu, birbirine girdi, birbiriyle iç içe olduğu anlamı Anlaşılır buradan. Ama biz ilk cümleye baktığımızda susam ve bisküvi ibaresine baktığımızda tamamıyla ikisinin birbirinden ayrı şeyler olduğu anlaşılır. Dolayısıyla bu aradaki ve yani susam ve bisküvi arasındaki ve Arapçadaki ve ile aynıdır. Buna da mugayere ifade eder diyorlar. Vav yani aradaki ve harfi ve ibaresi mugayere ifade eder. Mugayere de ayrılık demektir. Yani birbirinden ayrı olma. Mugayere ifade ederler. O yüzden diyorlar ki bir şey bir şeye atfedilirse yani bir şey bir şeyden ve ile ayrılırsa bu ayrılık bunun ismi mugayeredir. Yani ikisinin tamamıyla birbirinden ayrı şeyler olduğu anlaşılır. Ve dolayısıyla diyorlar biz Kur'an'a baktığımızda Allah imanla amelin arasını ve ile ayırmış. Bu da her ikisinin tamamıyla birbirinden farklı şeyler, tamamıyla birbirinden ayrı şeyler olduğunu gösteriyorlar. Mesela örneğin Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki diyorlar: "İnnellezine amenu ve amilus salihati kanat lehum cennetul firdevsunuzula." İman edip ve salih amel işleyenlerin konakları Firdevs cennetleridir. Konakları Firdevs cennetleridir kimin? İman edip ve salih amel işleyenlerin. Bakın diyorlar, eğer amel imandan ayrı olsaydı Allah Subhanahu ve Teala bunları ayrı zikretmezdi. Başka bir yöne baktığımızda Allah'ın burada ameli imandan ayrı zikretmesi ve arasını ve ile ayırması, vav ile ayırması bunların ayrı şeyler olduğunu gösterir. Yani amelin imandan olduğunu, amelin imandan olmadığını gösterir. Mesela başka bir ayette de yine Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Meryem suresinde <Sessizlik> "İnnellezine amenu ve amilus salihati seyc'alu lehumurrahmanu <Sessizlik> Muhakkak iman edip ve salih amel işleyenlere Rahman bir sevgi var edecektir bakın diyorlar Allah Subhanahu ve Teala burada da ikisinin arasını ayırmıştır ve daha birçok ayette bu şekilde diyorlar amel ve imanın arasını ayırmıştır. Bu da ayrı ayrı şeyler olduklarını gösterir diyorlar. Evet hakikaten de öyle. Kur'an'da birçok yerde Allah Subhanahu ve Teala lafız olarak amelle imanı birbirinden ayırmıştır ve harfiyle. Şimdi buraya kardeşler çok dikkat edin. Şimdi bunların getirmiş oldukları bu şüpheye karşı Ehli sünnetin birçok farklı cevabı vardır. Birçok. Bu cevapların en önemlisi ve en güçlüsü ikidir kardeşler. İki cevaptır. Ehli sünnet bunların bu şüphelerine birçok cevap vermiştir. En güçlü şüpheleri iki tanedir. Şimdi bu iki cevaba çok dikkat etmeniz gerekiyor kardeşler. Birinci cevap, bu şüpheye karşı verilen birinci cevap. Diyoruz ki bu Allah Subhanahu ve teala'nın Kur'an'da ameli ve imanı birbirinden ayırması, yani bu türlü ifadeler atfulhas alal am babındandır. Yani özelin genele atfı, özelin genele atfı babındandır. Özel bir şey, özel bir özel, özelin genele atfı babındandır. Veya bir tabirle, diğer bir tabirle bir şeyin bir kısmının o şeye Atfı, bir şeyi düşünün, bir şey düşünün. içerisinde bir sürü cüzler var. Sen o cüzlerden ne yapıyorsun? Bir tanesini ayrı zikrediyorsun. Ama o ayrı zikrettiğin cüz de aslında o ayırdığın şeyden bir parçadır. Yani bir şeyin bazısını bir şeyden ayrı zikrediyorsun. Mesela düşünün Yılmaz ve Eli. Değil mi? Bakın bu ifadeye şu ismini verdik diyoruz. Ya deriz ki buna özelin geneli atfı böyle bir isimlendirme söz konusudur. Ya da bir şeyin bazısının o şeye atfı yani o, o külle atfı, o külli değere atfı. Yani bu olgu Kur'an'da birçok yerde varit olmuştur kardeşler. Bakın şimdi Allah Subhanahu ve teala veya bu ayete geçmeden önce biraz daha açmak istiyorum ben iyice yerleşsin diye. Yani kardeşler bazen Allah Azze ve Celle bir şeyi bir şeyden ayırır. Lafzı olarak araya da tabir sayısı V koyar. Bunlar ayrı ayrı şeyler oldukları için değil. Bazen bir şeyi bir şeyden ayırır. Ayrı ayrı oldukları için değil. Ne için ayırır? Özel bir şeyi genel bir şeye ne yapar? Atfeder. Sebebi budur. O atfettiği özel bir şey de o genelden bir parçadır. Mesela bakın. Buna örnek veriyor Rus. Hafizu ala salavati ve salatil usta. Bakara'da Allah Subhanahu ve teala buyuruyor ki namazlara dikkat edin. Bakın dikkat edin ibarelere. Namazlara dikkat edin ve orta namaza da. Şimdi Allah Subhanahu ve teala namazlara dikkat edin dedi. Şimdi kardeşler biz sadece ayetteki ibarelerin bu kısmına baktığımızda namaza dikkat namazlara dikkat edin kısmına baktığımızda. Orta namaz da buna dahil midir? Dahildir. Şimdi orta namazın ne olduğu? Ehli sünnet arasında tartışmalıdır. Yani altı görüş var. Daha fazla görüş de var. İşte kimi sabah namazı demiştir, kimi öğle namazı, kimi ikindi, kimi akşam, kimi yatsı, kimi de cuma namazı demiştir. Farklı ifadeler var ama racih olan görüş e, sünnette de geçtiği üzere bu ikindi namazıdır. Çok önemli değil. Önemli olan burada meselenin mantığını yakalamak. Bakın şimdi ikindi namazı olarak ele alalım meseleyi. Şimdi namazlara dikkat edin kısmını aldığımızda. ikinci namazı da buna dahil mi? Orta namaz? Dahil. Çünkü bu genel bir ifade. Ama buna rağmen Allah Subhanahu ve teala ve orta namazı da dedi. Şimdi biz burada soruyoruz. Orta namaz namazlardan değil mi? İlk ibare olan namazlardan değil mi? Namazlardan. Şimdi ayrı zikredilmesi ilk ibarenin dışında mı olmasını gerektirir? Hayır. Dolayısıyla tabir ise bu test sürümüş oluyor. Bakın başka bir örnek vereyim. Allah Kur'an'da buyuruyor. Her kim Allah'a ve İbarelere bakın. Ve meleklerine, ve rasullerine, ve cibril'e, ve mikail'e. Düşmanlık ederse Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bakın Allah subhanehu ve teala'nın kullandığı ibareler şu şekilde diyor ki Her kim Allah'a ve meleklerine. Şimdi burada Allah ve melekleri dedi. Buradaki ve tamamıyla Allah'la meleklerin ayrı ayrı olduğuna delildir. Ama bakın. Meleklerden sonra ve resullerine dedi. O zaman melekler de resuller ayrı olduğunu gösterdi. Ve Cibril ile dedi. Bakın şimdi kardeşler. Cibril meleklerden mi? Meleklerden. Mikail de meleklerden. Ama buna rağmen Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? İkisini ayrı ayrı zikretti. Şimdi bu ayette Cibrili meleklerden ayrı zikretti diye. Ve meleklerle Cibril'in arasını ve ile ayırdı diye. Cibril'in meleklerden ayrı bir varlık olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Dolayısıyla şöyle bir şey gündeme geliyor. Demek ki Allah Subhanahu ve teala bazen bir şeyi bir şeyden ayırır. Buna rağmen o ayırdığı şey, o ayrılan şeyden nedir? Bir cüzdür, bir parçadır. Ve bu kardeşler, bakın bu da önemli bir malumattır. Diyoruz ki ve bu Arap dilinde maruf olan bir şeydir. Ve icma edilen bir şeydir. Arap dilinde maruf olan icma edilen bir şeydir. Arap dilinde bu türlü ayrımlar çok maruf olan ayrımlardır. Yani ayrılan iki şeyin birbirinden olması ve buna rağmen lafsen ayrılması Arap dilinde maruf olan bir şeydir. Bu nedenle diyoruz ki biz amel imandandır. Peki bakın biz dedik ki bir şey bir şeyden ayrılır. O ayrıldığı halde yine birbirinden İki, i̇ki ayrılan şey de birbirindendir. Peki bir şey bir şeyden olduğu halde neden birbirine, birbirinden ayrızik edilir? Mesela orta namaz namazdan olduğu halde neden orta namaz ayrızik edilir? Veya işte cibril meleklerden olduğu halde neden e, e, meleklerden ayrızik edilir? Yani bir şey bir şeyle aynı olduğu halde neden lafsan ayrızik edilir? Bakın deriz ki. O atfedilen şeyin ehemmiyetinden dolayı yani o şeyin tekidine binaen atfedilir. Yani kardeşler külli bir değer düşünün bunun bir sürü cüzleri var ve bu cüzlerden birisini Allah Kur'an'da ayrı zikrediyor. Mesela namaz külli bir değerdir bütün namazları içine ayırır. Biz namazlar ifadesini kullandığımızda bu bir külli bir değerdir. İçinde bir sürü cüzler var. Öğle namazı ikindi namazı akşam namazı vesaire. Ve bakıyoruz bu külli değerin cüzlerinden bir tanesi ayrı zikrediliyor. O yüzden diyoruz ki bakın bazen işte bu külli değerin cüzlerinden sadece bir tanesi ayrı zikredilir. Neden? O şeyin ehemmiyetine tehdit olsun diye. Ehemmiyetine tehdit olsun diye. Bu Arapların indinde bilinen bir durumdur. O yüzden Araplar der ki mesela Kad yu'tafuş şey'i ala şey'i li ehemmiyetihi Bazen bir şey bir şeye ehemmiyetinden dolayı atfedilir. Bu çok önemli bir ibaredir Arap der ki, kad yu'tafu, yu'tafu şey'i aleş şey'i li ehemmiyeti. Bazen bir şey bir şeye ehemmiyetinden dolayı atfedilir. Yani ayrı zikredilir diyelim tabir sayısı. Biraz daha e, avam bir tabirle. Yani burada öğle, ikindi namazının tevkidine Allah Azze ve Celle o ayette ikindi namazını tevkidlemek istemiştir. İşte diğer ayette işte Cebrail'in, Mikail'in önemini. Ee, tehditlemek istemiştir. Hatta biliyorsunuz Cebrail'e özel düşmanlık vardır. Birçok fırka ve dinlerden. Biliyorsunuz. Bu, bu Allah Subhanahu ve Teala işte burada özellikle de ne yapmıştır? Ee, meleklerden olan Cebrail'i ve Mika'yla meleklerden ayrı laf zikretmiştir. Bu meleklerin önemini tehditleme adında. O zaman söylüyoruz biz diyoruz ki bir şey bir şeye atolunur ama neden? Ehemmiyetinden dolayı. Bu birinci cevap kardeşler. Bunlara verilen cevap. Yani bunlar ne demişti? Ayrı zikrediliyor. O zaman ayrı olduğunu gösterir. ehl Sünnet bunlara cevap verdi. Bunlardan bir tanesi az önceki birinci cevaptı. İkinci cevaba gelince denir ki bunlara bakın bunu e, ehl Sünnet ibarelerinde kullanmıştır. Bu, bunda biraz e, kendimizi zorlamaya çalışacağız anlamak için ama inşallah anlaşılır. E, çok da uzun değildir cevabı. Bakın dikkat edin kardeşler. Denir ki da ameller imandan değildir. Cevap olarak bakın. Asılda ameller imandan değildir. İmanın aslı kalptedir. Asılda ameller imandan değildir. İkinci cevap bu. Asılda ameller imandan değildir. İmanın aslı kalptedir. Ancak ameller imanın lazımıdır. Asıl da ameller imandan değildir. Ancak ameller imanın lazımıdır. Yani olmazsa olmazdır. Yani amelsiz iman olmaz. Lazımı ne demek? Hani diyoruz ya bu şey bu şeye lazımdır. Yani olmazsa olmazıdır. Bu nedenle bakın biz şeriatın örfüne baktığımızda iman ismi kullanıldığında, ıtlak edildiğinde ameller kendisine dahil olmaktadır. Yani şeriat imanı öyle bir özellik vermiştir ki Demiştir ki evet bir iman var, bunun aslında amel yok, bunun aslında amel yok ama amel bu imanın olmazsa olmazıdır, yani lazımıdır. O yüzden biz baktığımızda müminler şunlardır ki Allah anıldığında kalpleri ürperir. Devam ediyor ayet sonra diyor ki onlar ki namazlarını kılar ve verdiklerimizden infak ederler. Yani Müslüman'ın müminin olmazsa olmazı olarak amel zikrediyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bu buradaki atıf diyorlar. Bakın atıf amelle imanın arasındaki ayırım, telazum yani zorunlu ilişki atfıdır. Zorunlu ilişki atfıdır kardeşler. İkinci cevap böyle diyorlar. Zorunlu ilişki atfıdır. Telazum babındandır. Yani bazen bir şey bir şeye atf olurdu kardeşler. Neden? İkisi birbirini gerektirdiği için. Yani birisi birisinden parça değil ama ikisi birbirini gerektirir. Yani biri olmazsa diğeri olmaz. Diğeri olmazsa biri olmaz. Yani nasıl bugün imanı olmayan bir insanın ameli olmaz. Ameli batıldır olmaz. Ameli olmayanın da imanı Olmaz. Yani ikisi birbirinden parça değildir diyorlar ama ikisi birbirini zorunlu kılar. Birisinin yokluğu diğerinin yokluğunu gerektirir. Anladık mı kardeşler ikinci e, cevabı? İşte buradaki atıf bakın şu ibareleri yazın. İşte buradaki atıf bir şeyin bir şeyle buradaki atıf bir şeyin bir şeyle aralarındaki Zorunlu ilişkinin bir şeyin bir şeyle aralarındaki zorunlu ilişkinin bulunmasını ifade eden atıf babındandır. Arasındaki zorunlu ilişkinin bulunmasını ifade eden atıf babındandır diyorlar. Şimdi ikisi de ilk cevapta diyor ki evet bu atıf, aradaki atıf vardır ama biri diğerinden parçadır. İkinci cevapta diyor ki hayır atıf vardır. Ayrı zikredilmiştir ama birbirinden parça değil ama birbirini zorunlu gerekli kılar. O yüzden buna da diyoruz ki bir şeyin bir şeye aralarındaki zorunlu ilişkinin bulunmasını ifade eden atıf söz konusudur. Buna göre kardeşler amel imanın hakikatinin lazımıdır, gereğidir ve amelin terkiyle asla iman olmaz. O zaman ikisi arasındaki ince ayrım ne? Birinci cevaba göre amel imanın müsemmasından bir cüzdür, hakikatinden bir cüzdür. İkinci cevaba göre ise hakikatinden bir cüzdür ama hakikatın var olması için gereklidir, zorunludur amel. Amel imanın hakikati için zorunludur, gereklidir. Şimdi burayı anladıktan sonra diyoruz ki kardeşler bakın dikkat edin. Her ne kadar ilk cevap daha evla olsa da. Böylelikle ne almış oluyorsunuz buradan? Hangi cevabın daha evla olduğunu anlıyorsunuz bu cümleden? Diyoruz ki her ne kadar ilk cevap daha evla olsa da aslında iki, iki cevap her iki cevap arasında pek bir fark yoktur. Yani neredeyse sadece lafzı bir farklılık vardır diyebiliriz. Yani neredeyse iki cevap arasında sadece lafsi, sözlü bir farklılık vardır. Aslında ikisi arasında pek bir fark yoktur. Çünkü neden? Her iki cevapta da sonuç şudur ki amelsiz iman olmaz. Bu ise tam mürciyenin zıttına bir durumdur. Şimdi burayı anladıktan sonra kardeşler bakın bir yere geçeceğim. Ancak bundan önce, bu geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şu kısma kadar Anlamadığınız bir şey var mı? Çünkü cevap burada bitiyor. O şüpheye verilen cevap burada bitiyor. Bu sözlerimiz de bitiyor. Ancak ben ekstra bir malumat vereceğim çok önemli. Ona geçmeden önce şunu bilmem gerekir. Şuraya kadar herhangi bir şey var mı? Veya açmamı istediğiniz anlaşılmayan bir durum var mı? Bir daha bir daha tekrarlar mısın? Tam anlayamadım. Yani e, mürciye ortamında e, Tamam mürciye yeter. diyelim yeter. Tamam mürciye. E, evet. Ilerini, e, amelleri imandan çıkarırken imanın aslından amelleri çıkarıyorlar. İmanın kemalinden ameller çıkarmıyorlar. Dolayısıyla e, bu ikinci yap, onların lehine bir cevap olmuş olmuyor. Yani sonuçta burada imanın aslından amelleri çıkarılmış durumda. Sadece e, dağıtma olarak e, görüyoruz. Ama ama ama şimdi mürciye e, senin e, dediğin gibi e, aslından çıkarırken onu Ameri sonuç olarak neye bağlıyor? İmanın kemaline bağlıyor, değil mi? Biz neye bağlıyoruz? İmanın olmazsa olmazına bağlıyoruz. O yüzden zorunlu ilişki ifadesini kullandık biz orada. Arasında öyle bir ince fark var. Bunun sebebi de şudur. Yani ehli sünnet bakmışlar naslara, bazı alimler demişlerdir ki bazen ee, zaten birazdan bir örnek bir malumat vereceğim dedim ya aslında o biraz da bununla alakalıdır yani e, bakmışlar ayrı gösteriyor o zaman tamam bu ayrıdır bu amelin çünkü ehl-i sünnete göre mesela imanın aslı imanın aslı kalptedir ama ima, amel de imana dahildir naslar onu dahil etmiştir diyorlar ama ikinci görüş a, hayır e, amel imanın aslından değil ama bakın bu lafsı ihtilaf neden çünkü bakın birisinin yokluğu diğerini gerektiriyorsa aslında bir iç, iç çelik söz konusu doğru mu? O yüzden bakın neredeyse biz lafsi bir ihtilaftır diyoruz. Çünkü burada mürceye hiçbir kapı açılmıyor. Çünkü biz diyoruz ki zorunlu ilişki var arasında. Ama e, onların dediği ifadelerin sonucu zorunlu olmayan bir ilişki gündeme geliyor. E, ve bu tamamil ilheyli sünnetin dışında bir şey. Ve bunu söyleyen zaten bizim ehli sünnet alimlerimizdir. Özellikle Şeyhul İslam i̇bn Teymiye bunu e, eserlerinde kullanıyor. Özellikle de Mecmul Fetavada. Bu e, ifadeleri e, kullanıyor Şeyhul İslam. Ama inşallah e, ben e, şimdi vereceğim malumatı verdikten sonra belki biraz daha e, detaylı bir şekilde anlaşılacaktır. Şimdi buraya kadar başka var mı bir şey söylenecek? Yok hocam. Tamam. Şimdi bakın kardeşler. Biz dedik ki elü sünnet bunlara iki cevap verdi. Ancak verilen bu iki cevabı bakın ilmi bir şekilde fıkh etmeniz için çok önemli bir malumat var tefsir ilminde. Yani bu atıf var ya az önce bahsettiğim bu atıf ile alakalı e, önemli bir çok önemli bir malumat var. E, sonunda tabi e, dersin sonunda soru soracağım. Bu dört malumatı e, gözünüzün önünde bulundurmanız lazım yazarak veya zihninizde ezberleyerek e, soru soracağım inşallah. Çünkü çünkü çok ince bir nokta var. Ve bu tefsir iliminde dedim e, bir kaydedir. O yüzden bu iman meselelerinde ve daha başka birçok fıkhi meselelerde, akidevi meselelerde birçok meselede bu kayda gündeme gelir, e, kullanılır ve bu kaydayla birçok çeşitli farklı şeyler anlaşılır. Bakın ben şimdi size bu atıf ile alakalı bir malumat veriyorum. Şimdi kardeşler. Bakın atıf atıf Kur'an'da ve Arap dilinde Fasih Arap dilinde orijinal Arap dilinde atfın dört mertebesi vardır. Bakın, atfın Kur'an'da ve Arap dilinde, Fasih Arap dilinde dört mertebesi vardır. Birinci mertebe, bakın, tebayün ifade eden atıf. Yani atıf ile atfedilen arasında, yani atıf edilen ise, atıf edilen ile Kendisine atfedilen arasında tebayün olması, yani ayrılık, tamamıyla bir ayrılık olması, külli bir ayrılık. Yani hiçbir ilişkinin bulunmaması. Biraz daha açayım ifadeyi, bakın. Birinci mertebe, birbirine atfedilen iki şeyin tamamıyla birbirinden ayrı şeyler olduğunu ifade eden atıf vardır. Yani ikisi birbirinden ayrılıyor, ne birisi, ne birisi onu, o ayrılan şeyin biri, diğerinin cüzü değil, lazımı da değil, bir ilişki yok. Ne onun lazımı, ne onun cüzü tamamıyla birbirinden ayrı şeyler. Mesela Türkçe ifadeyle kim bir örnek verebilir? İki, bir atıf yapacaksın, bir şeyi bir şeyden ayıracaksın. Ve tamamıyla arasında bir bağlantı yok. Yani o ayırdığın şey iki şey birbirinden ve ile ayırdığın o iki şeyin arasında hiçbir bağlantı yok. Yani ne biri diğerinin cüzü ne biri, biri diğerinin lazımı hiçbir bağlantı yok. Nasıl bir örnek verebilirsiniz? Su ile toprak. Ve ama araya ve koyacaksınız. Su ve toprak. Evet su ve toprak. Bunun gibi. Tamam mı? Ve bakın atfın çoğu da Atfın çoğu da bu baptıdır, birinci mertebededir. Atfın çoğunluğunu birinci mertebede görürsünüz. Yani Kur'an'da kelimelerin arasını ve ile ayrılan bütün yerleri çıkarın. Çoğunluğu bu ilk mertebedir. Yani birbirinden ayrı şeylerdir. Bakın örnek verelim. İnne rabbekumullahu lezi halakas semavati vel arda. Şüphesiz Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve, bakın buradaki ve'ye dikkat edin, ve yeri altı günde yarattı. Tamam. Gökleri ve yeri altı günde yaratı. Yani gök ayrı bir şey, yer ayrı bir şey. Buradaki ayrım ney? Buradaki atıf ney? Buradaki vav ney? Diyoruz ki tebaü'n babından ayrılık ifade eder. Mesela işte az önce kardeşin örnek verdiği gibi. Veya deriz ki Ahmet ve Ali. Ahmet ayrı bir kimsedir. Ali ayrı bir kimsedir. Bakın bu mertebe onların bu mertebe ee, kimin mertebesi? Mürciyelerin. Mürciyeler bu mertebeyi almışlar. Dikkat ettiniz mi kardeşler? Değil mi? Bakın hatırlayın. Amel ile imanı ayırdılar. Dediler ki arada vav var. Dolayısıyla mürciyelin o sözü bu mertebelerin hangisine ifade ediyor? Hangisine isabet ediyor? Birinci mertebe. Bakın ama Kur'an'da sadece bu mertebe yok. Arap diye Bir ikinci mertebeye daha geçiyoruz. Bakın ikinci mertebe. Dedik ki dört mertebedir. Telazum atfı. Zorunlu ilişki. Az önce anlattığım ikinci cevap vardı ya bizim onlara karşı verdiğimiz. Zorunlu ilişki atfı. Yani bazen bir şey bir şeye atf olunur Kur'an'da veya Arap dilinde ayrı zikredilir ve ile. O ayrı zikredilen şey, o ilk zikredilen şeyle zorunlu bir ilişki halindedir. Ayrılmaz bir e, ilişki söz konusudur. Mecburi tabir sahisi. Bakın Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki Bakara suresinde "Ve la telbisul hakka bil batili ve" ve geldi burada "ve tektumul hakka". Hakkı batıl ile karıştırmayın. Bakın. Hakkı batıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin. Bakın. Bir insan hakkı batıl ile karıştırırsa zorunlu olarak hak gizlenmiş midir? Gizlenmiştir değil mi? Bakın dikkat edin ayetin ibarelerine: Hakkı batıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin. Yani her kim hakkı batıl ile örterse zorunlu olarak onu gizlemiş olur. Sonuç oraya çıkar. Başka bir alternatif yoktur. Anladık mı kardeşler? Bakın neyle neyin arasını ayırdı burada. Dikkat ettiniz mi ifadelere? Hakkı batı ile karıştırmayın. Bu ifadenin arasıyla ve hakkı gizlemeyin arasını ve ile ayırdı. Ama her kim her kim hakkı batı ile karıştırırsa ne demek? Zaten o hakkı gizlemiştir demek istiyor Allahü subhanahu wa Anladık mı kardeşler? Mecburi bir durum söz konusu. Yani bir insan gelip de bu bir kafir bir dinsiz gelip de hakkı bilerek gizlese, hak yerine batıl söylese ve batılı hak diye gösterse bunun sonucu zorunlu olarak nedir? Hakkı gizlemektir. Ben hakkı gizlemiyorum dediği zaman bütün akıl ehlinin icmasıyla bu adamın söylediği mecnun bir kimsenin söylediği ile eşittir. Anladık mı kardeşler burayı? Yani ben insanlara hak yerine batıl anlattım. Hakkı da hiçbir zaman beyan ettim ama hakkı gizlemek istemedim, gizlemedim derse. Yani bu şuna benzer. Ben aslında kuru fasulye yedim ama yemek yemedim. Buna benzer. Kuru fasulye yemişsen o zorunlu olarak yemek yedin demektir. Buna ne denir kardeşler? Zorunlu zorunlu ilişki atfı denir. Bu ikinci mertebedir. Üçüncü mertebe. Has olanın genel olana atfı. Az önce anlattığım gibi dersin başında. Üçüncü mertebe. Özelin geneli atfı. Yani bir cüzün küllüğüne atfı. Bir şeyin bir şeyin bazısının o şeye atfı. Bir şeyin bazısının o şeye ne? Atfı. Az önce verdiğim örnek gibi. Namazlara dikkat edin ve orta da. Bu da üçüncü mertebe. Dördüncü mertebe atıf son. Sıfat farklılığı nedeniyle bir şeyin bir şeye atfı. Sıfat farklılığı nedeniyle bir şeyin bir şeye atfı. Yani bir şey bir şeye at oluyor. İki farklı Sıfattan dolayı. Bakın örnek veriyorum. Allah Azze ve Celle A'la suresinde buyuruyor ki, ki Sebbihisme rabbikel ala Yüce Rabbinin Zaten yüce Her şeyin üstünde olan Değer olarak her şeyin üstünde olan Güç olarak her şeyin üstünde olan demektir A'la Sebbihisme rabbikel ala Yüce Rabbinin ismini tesbih et. Ellezi O ki dikkat edin bakın Halaka fesevvvâ o ki yarattı ve düzene koydu. Şey, yaratıp düzene koydu. Şimdi buraya kadar düz bir ifade gidiyor. Yüce Rabbinin ismini an, tesbih et. O ki yaratıp düzene koydu ve ellezi kaddera feheda ve takdir edip yol gösterdi. Bakın, yaratıp düzene koyan kimdir? Yaratıp düzene koyan kimdir kardeşler? Allah. Doğru mu? Ve takdir edip yol gösteren kimdir? Allah. Aralarını ayırdı. Bakın. Ve ellezi otluğa çıkaran. Yani ne diyor? Yaratıp düzene koyan ve takdir edip yol gösteren ve otluğa çıkaran Rabbinin ismini tesbih et. Bakın hepsi tek zattır. O da Allah subhanehu ve teala. Ama yaratıp düzene koyan ile takdir edip yol gösteren ile ney? Otlağı çıkaranın arasını ve ile ayırmış. Şimdi burada üç tane Rab mı var? Üçü ayrı ayrı zatlar mı? Üçü birbirinden farklı olgular mı vesaire? Hiçbiri değil. Mürciyenin de Bizim de bütün ehli sünnetin de bütün akıl ehlinin de icmasıyla. Ama niçin birbirinden at, atfedilmiştir? Ne var? Her bir atfın özel bir ne sıfatı var. Yani bir zata özel bir sıfat var. O sıfatların arasını tek zata döndürerek ne yapıyor? Ayırıyor. Sıfat farklılığından dolayı. İşte özel bir sıfat var. Ne yapmış? Yaratmış, düzene koymuş. Başka ne yapmış? Takdir edip yol göstermiş. Otluğa çıkarmış vesaire. Bakın, Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin de dediği gibi kardeşler. Kur'an'da bu dört atıftan başka hiçbir atıf yoktur. Bu dört atıftan başka atıf yoktur. Ve Kur'an'da bu dört atıf açık ve net şekilde bellidir. Mesela bu dördüncü atıfa bir örnek daha vereyim meşhur olarak e, işte bildiğiniz ayet Elif lam mim zalikal kitabu la raybe fihi hudal lil Elif lemmim, o kitap kendisinde bir rayb yoktur. Muttakiler için ne hidayettir. Onlar ki bakın ellezine buradan başlıyor. Ellezine yu'minuna bil gayb. Onlar ki gayba iman ederler. Ve yukimuna salate ve namazı ikame ederler. Ve mimma yunfikun. Ve verdiklerimizden infak ederler. Şimdi bu muttakilerin vasıfları neymiş? Bir, gaybe iman ederler. İki, namazı kılarlar. Üç, verdiklerimizden rızık ederler. Hepsi kime dönüyor? Muttakilere. Doğru mu? Devam ediyor. Onlar ki iman ederler. Neye? Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Başka? Ve bil ahiretuhum yuqinun. Ahirete de kesin bir şekilde ne? İman ederler. Bakın bir sürü ne yaptı? Özel sıfatlar ayırdı tek bir zata döndürerek. Şimdi diye, burada diyebilecek miyiz? Namazı kılanlarla burada verdiklerimiz, rızık verdiklerimiz ayrıdır. E, sana indirilenle, işte ahiret gününe indirilenle iman edenler ayrıdır vesaire. değil. Hiç kimsenin söylemediği bir durumdur. Yani dolayısıyla yine dönecek olursak az önceki cümlemize, Şeyhül İslam'ın dediği gibi kardeşler, Kur'an'da bu dört vecihten başka bir atıf bulamazsınız. Kur'an'ı arayın baştan sona bulamazsınız. Şimdi kardeşler buraya kadar anlaşıldıysa eğer, bakın soru soruyorum. Şimdi mürciyelerin amel ile iman birbirinden ayrı zikrediliyor, atfediliyor dedi. Hangi kısma sınırladılar bunu? Bu dört kısımdan. Birinci kısma sınırladılar. Buna, buna, buna cevabını verdik. Peki bakın Ehl-i sünnet onlara cevap verirken dediler ki hayır buradaki atıf tebayün babından atıf değildir. Doğru mu? Tebayün babından atıf değildir. Birincisi iptal oldu. Peki ehl-i sünnet geriye kalan üçünden hangisini kim buna cevap verecek? Geriye kalan şimdi kim buna cevap verirse tam cevap ama inşallah bir kardeş geldiğinde ben ona buradan kitap vereceğim. Döndüğünde ona güzel bir kitap hediye edeceğim inşallah. Şimdi ehl sünnet bunlara cevap verirken bu üçünden hangi atfı kabul ederek yani bu cevap hangi atfa dahildir? ehli sünnet nasıl görüyor? Düz düzgün bir şekilde anlatan evet önünde ee, benim en sevdiğim soda bey pazarı soda olan kardeş cevap verebilir. Evet. Birinci cevabı e, bunu teşkil ediyor. İkinci cevap da tedavisi ifade edilen, e, teşkil ediyor. İkinci cevap da cevabı da zilat etmeniz bu da kullanılır. Çünkü e, bakarası üzerinden örnekteki e, bu üçüncü e, e, kısmı ifade ediyoruz bu şekilde. aslında bir ifade ediyor. E, Tamam. Kitabı hak ettin. E, neden? Cevap %90 olduğu için. E, bir hata var. Başka bir cevap ee, vermek isteyen var mı? Aynı cevap olmayacak. Doğrusu olacak. O yüzden onu tamamlayarak. Bir hata var sadece. Tamam yok zannedersem. Ee, şimdi dördüncü atıf icmaen konunun dışındadır. Çünkü burada amelle iman evet biz imanın gelelim Burada birbirine at olmuştur. İki tane sıfat. imanla şey iki tane sıfat değildir. Bir şeyin iki sıfatı değildir yani. Anladık mı? Zaten geriye başta bir şey kalmıyor. Bir şeyin iki sıfatı değildir yani. O yüzden dördüncünün konumuzla hiç alakası yok. O yüzden ama e, tespitiniz çok güzel olduğu için, için inşallah cevap makbuldur. Yani dolayısıyla şöyle ilk cevaba göre bu e, ikinci mertebedir. Atfulhas alal am mertebesindedir. Üçüncü e, i̇kinci cevaba göre ise o telazum atfı babındandır birbirine. E, dolayısıyla e, tespitin çok güzel. Allah razı olsun. Allah ilmini arttırsın. Şimdi e, son olarak şunları söylüyorum kardeşler. E, biz bunların bakın çok önemli bir malumattır son olarak. Biz bunların kitaplarına baktığımızda bu getirilen itirazlara karşı hani atf atıfın işte kısımları var vesaire şeklinde yöneltilen ehli i Sünnet tarafından onlara yöneltilen eleştirilere karşı, bakın yüzlerce kitabının arasında hiçbir cevap yoktur. Bakın bu size çok güzel bir malumat. Yani tarih boyunca yazılan bütün mürci eşari, maturidi ve ameli, Eyl-i sünnette imana muhalefet eden bütün fırkaların istisnasız, elimize bugüne kadar ulaşmış bütün kitapları, bütün eserleri ve günümüzde de muasırlarının yaptığı bütün makaleleri dahil buna hiçbir cevap yoktur. Hiçbir cevap vermemişlerdir buna, verememişlerdir. Sadece bir kapıya sığınmışlardır. Çünkü öyle bir durumla karşı karşıya kalmışlardır ki bu durum hem onları çıkmaza sokmakta, hem de tarih boyunca kendi imamları, alimleri hiçbir cevap verememekte öyle bir durumla karşı karşıya kalmışlardır ki tek bir kapı yasılmışlardır. O da demişlerdir ki evet biz biliyoruz ki atıflar mevcuttur. Allah azze ve celle birçok yerde, birçok farklı atıfta bulunmuştur. O yüzden biz diyoruz ki ameller imana dahilse de iman diye isimlendiriliyorsa da bu isimlendirme mecazdır deyip işin içinden çıkmışlardı. Mesela şunun gibi işte Allah Kur'an'da namaza iman dedi, bak amele iman dedi vesaire atı, atıf Atıfta getiremiyorsunuz bize. Bak biz size bir sürü atıftan örnek verdik. O zaman demişlerdir ki Allah doğru biz kabul ediyoruz. Amele iman ismini vermiştir ama bu mecaz babındandır, mecazdır. Biz de diyoruz ki zaten Arap dilinde de Kur'an'da da raci olan mecaz yok. Zaten mecaz da ileride gelecektir inşallah. Yani tek bir kapıları kalmıştır. Demişlerdir ki mecazdır. Ancak şöyle bir şey kalıyor son olarak kısa. Hani biz dedik ya dört tane atıf var. İşte birisi tebayün ayrı atfı Değil mi? Birisi lazım atıfı. Birisi atful Has alel am. Birisi de sıfatların atıfı. Peki bu dört atıf varsa... Biz onlara itiraz getirdik. Ya dört atıf varken siz niçin tutuyorsunuz tebayyuna? Hamle diyorsunuz bunu. Sadece atıflardan atıflardan sadece tebayyun atfı yok ki siz amelli imanı ayrı gördünüz diye illa ayrıdır diyorsunuz. Ama onların da şöyle bir şey söylemeye hakkı var, değil mi? Ney? E madem ki dört tane atıf var, siz niye o zaman mesela atful has alal ammaat? Biz de diyoruz ki o zaman tabir sahihse bakın en çok atıf kaçta, hangisinde var dedik? Tebayun atıfı. Doğru mu? Size %50 verelim. %50'yi size veriyoruz. Ee, yani matematiksel şey yapalım ki anlayın diye. %50'yi size veriyoruz. Yüzde kaç kaldı bize? Atful has, alal ama da %20 verelim. %70 oldu. Geriye kaldı %30. 15, 15'te diğer iki atıfa verelim. Yine en güçlü at atıf... Ama bakın, eğer bu türlü atıflar söz konusuysa ve elinizde karine varsa... Bu atıfların hangi atıf olduğu ne olur durum? O karine hangi atıfı destekliyorsa o alınır doğru mu? Biz Kur'an ve sünnette mütevatir bir şekilde dersin baş, başından beri onlarca ayet hadis söyledik ki amel imandandır. İşte bütün bu deliller karinedir ki neye? Karici karinedir neye? Amelin imandan ayrı zikredilmesinin atfı tebayün atfı olmadığına delildir. Nedir delil? Amelin imandan olduğunu gösteren bütün deliller delildir. Tamam mı kardeşler? Var mı bir e, sorun burada? Tamam. E, bugünkü ders bu kadar inşallah. allah Alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in.